Bölüm 256 Gıybetin mübah olabileceği haller Hadis 1532 Ayşeden Allah ondan razı olsun, rivayete göre, bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek üzere izin istedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kabilesinin ne kötü adamıdır ama izin verin ona buyurdu. Hadis 1533. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Falan ve filan kimsenin dinimizden bir şey bildiklerini sanma. Hadis 1534. Fatıma binti Kays, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve Ebu Cehm ve Muaviye ibne Ebu Süfyan bana dünürcü oluyorlar. Evlenme teklif ettiler. Ne dersiniz dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye, malı olmayan fakir biridir. Ebu'l-Cehm ise, sopasını omuzundan hiç indirmez. Kadınları çok döver, buyurdular. Hadis 1535 Zeyd İbni Erkam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte, bir beni Mustalik gazvesine çıkmıştık. Müslümanlar, büyük bir yokluk ve sıkıntı içindeydi. Askerler arasında bulunan münafıkların reisi, Abdullah İbni Übey, yandaşlarına, Allah'ın elçisi yanındakilere sakın bir şey vermeyin ki, onu terk etsinler. Eğer Medine'ye dönersek, güçlü olanlar, ''Güçsüz olanları oradan mutlaka çıkarıp atacaktır.'' dedi. Ben de gidip bu olayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Übey'e haber gönderip çağırdı ve durumu soruşturdu. O da böyle bir söz söylemediğine dair yemin üzerine yemin etti. Bunun üzerine bazıları, Zeyd peygambere yalan söylemiştir dediler. Böyle dediklerinden dolayı son derece bunaldığım bir sırada, Allah peygamberine benim söylediğimi tasdik eder mahiyette, Münafikun suresini indirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günahları için istiğfar etmek üzere onları çağırdı. Fakat onlar kafa tutup, İstifardan yüz çevirdiler. Hadis 1536. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın resulü Ebu Süfyan çok cimri bir adam bana ve çocuğuma yetecek derecede bir şey vermiyor onun malından gizli olarak aldıklarımla geçinmekteyim diye sorunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve çocuklarına yetecek kadarını normal olarak al buyurdular.